Türkçe Peri Masalları Mulan Bir zamanlar Çin'de Fazu diye biri yaşarmış. Fazu, imparatorun ordusunda askermiş. Mulan adında güzel bir kızı varmış. Mulan, babasının zırhını çok severmiş. Onu sürekli giyer ve aynada kendine bakarmış. Ah Mulan! Ne yapıyorsun? Baba! Ben niye senin gibi asker olamıyorum? Çünkü kadınların savaşta dövüşmeleri yasaktır kızım. Yaralanabilirler, kadınlar evle ilgilenmelidir. Ama kadınlar savaş alanında erkekler kadar iyi olabilirler. Evet kızım ama genel bir kadının savaşta dövüşmesine asla izin vermez. Bir gün Han Çin İmparatoru Hunların orduya saldıracaklarını öğrenmiş. Onlar çok acımasız olan Şanyu'nun yunun emri altındaymış. Shang-Yu, Çinlilerin yurdunu ele geçirmek istiyormuş. Ordumuz yeterince büyük değil. Bu savaşta dövüşmesi için her aileden en az bir kişi daha istiyorum. Ne kadar çoksak o kadar iyi. Bu sözler kısa sürede yayılmış. Ve her aileden bir kişi generalin emri altında eğitim yapmak için dağlara yollanmış. Ama Mula'nın evinde beklenmedik bir şey olmuş. <gülüyor> ah, gitmeliyim. Bunlar imparatorun emirleri. Ama sen iyi değilsin. Savaşta nasıl dövüşeceksin? Fark etmez. Ülkemin ve halkımın bana ihtiyacı var. Yarın yola çıkacağım. Hayır, babam çok hasta. Bu dağlar zordur. Babam generalin yanına varacak halde bile değil. Ülkem tehlike altında ama... Babamın bunu yapmasına izin veremem. Mulan pes etmeye niyetli değilmiş. Ne yapacağımı biliyorum. Dağlarda eğitim görmeye gideceğim. Ülkem için savaşacağım ve bunları yok edeceğim. Senden... Senden özür dilerim baba. Sabah çok kızacağını biliyorum ama... Ne seni kaybedebilirim ne de ülkemin mağlup olduğunu görebilirim. Seni dinlemediğim için beni affet baba. Ama bu savaşta bir erkek olarak dövüşmek zorundayım ve bunu da yapacağım. Böylece Cesur Mulan, İmparatorluk ordusunun komutanı generale gitmek için yola çıkmış. Kadınların savaşmasının yasak olduğunu biliyormuş. Ama ülkesine ve babasına duyduğu sevginin kalbinden geldiğini de biliyormuş. O anda kadın veya erkek olduğu umurunda bile değilmiş. O bir savaşçıymış. Adının Cheng olduğunu söylemiştin, doğru mu? Savaş becerilerin ne durumda peki? Ee, evet general, adım Cheng. Dövüş yeteneğim buradaki yetenekli askerler kadar iyi olmayabilir ama inanın bana bundan şikayet etmeniz için bir fırsat yaratmayacağım. Bu arzunu beğendim Cheng. Eğitimine yarın başlarız. Mulan kararlı, güçlü ve istekliymiş. Kılıç becerilerini geliştirmek için çok çalışmış. Çabuk öğrenen biriymiş. Diğerleri dinlenirken Mulan yeteneklerini geliştiriyormuş. Mulan kısa sürede bir erkek olarak orduya kabul edilmiş. Asker arkadaşları onun özgüvenini ve ülkesine duyduğu sevgiyi takdir ediyormuş. Ama Mulan'ın eğitiminden etkilenen birisi daha varmış. O da koruyucu ejder Muşu'ymuş. Muşu bulana yardım etsin diye Mulan'ın ataları tarafından yollanmış. Mulan dağlardaki evini terk ettiğinde annesi onu görmüş. Korkmuş ve hemen atalarına dua etmiş. Ah kurtarın bizi kızımı koruyun. Merak etme o cesur bir çocuk. Altından bir kalbe sahip. Muşu koruyucu bir ejderdir. Mulan'a göz kulak olacak. Muşu bunun üzerine Mulan'ı sürekli takip etmeye başlamış. Mulan koruyucu bir ejdere sahip olduğunu bilmiyormuş bile. Ama Muşu onu gözünün önünden hiç ayırmıyormuş. Ah, ne kadar da yetenekli bir kız. Yeteneklerini kanıtlamak için bir şans hak ediyor. Muşu sahte bir mektup yazmaya karar vermiş. Li-shan'a dağlara doğru yürüme emri vermiş. Onlar şehre saldırmış. Dağlara doğru yürümemiz ve onların geri kalan kabilelerini yok etmemiz emrediliyor. Askerler dağlara doğru ilerlemiş, ama bunun büyük bir hata olduğunu bilmiyorlarmış. Onlar şehre saldırmamışlar. Hepsi dağda saklanıp imparatorun ordusunun bir hata yapmasını bekliyorlarmış. Onlar. İmparatorun ordusuna saldırmış. Askerlerin sayısı onlara kıyasla çok azmış. Durmadan savaşmışlar ama bir faydası olmamış. Bir anda... Bir dakika, atlama bir fikir geldi. Ulan son topu almış ve dağların arasına doğru ateş etmiş. Bu gürültü çığ düşmesine neden olmuş ve bunlar kısa sürede karların altında kalmışlar. Yaşasın! Yaşasın! Kazandık! Huu, huu. Yaşasın! Yaşasın! Kazandık! Yaşasın! Yaşasın! Kazandık! Ama top Mulan'ı da yaralamış. Mulan yere düşmüş. Herkes onun etrafında toplanmış. Bir asker onu kaldırmaya çalışırken, Mulan'ın miğferi başından çıkmış ve uzun, güzel saçı rüzgarda dalgalanıyormuş. Oh, Ceng'in saçının bu kadar uzun olduğunu bilmiyordum. Ha, miğferim! Miğferim nerede? Sesine ne oldu Cenk? Boğazın mı yaralandı? Bir dakika. Sen Cenk değilsin. Sen bir erkek değilsin. Sen bir kadınsın. Söyle bana, kimsin sen? Ah, çok özür dilerim general. Ben sizin düşmanınız değilim. Ben Famulan. Fazu'nun kızıyım. Babam hastaydı. Kendisine daha fazla zarar vermesini istemedim. Ben ülkemi çok seviyorum ama kadınların savaşmasına izin verilmiyor. Savaşta dövüşebileyim diye kendimi... Erkek kılığına soktum. Kötü bir niyetim yoktu. Ama yanlış bir şey oldu. Sen bizi kandırdın. Bunları yenmemize yardım ettiğin için canını bağışlayacağım. Ama artık daha fazla dövüşemezsin. Hemen şimdi köyüne geri dön ve bir daha buraya gelme. Mulan buna çok üzülmüş. Muşu da Mulan'ı takip etmiş. Mulan dağlara doğru yürürken bazı tuhaf sesler duymuş. O sesleri takip edince... Olamaz! onlar Hala yaşıyorlar! Hayır! Şehre doğru yürüyorlar! Generali uyarmak zorundayım! Mulan, Lişan'a doğru koşmuş. General! General! Sen! Ne cüretle geri gelirsin? General! onlar yaşıyor! Şehre doğru yürüyorlar! İmparatorumuz tehlikede! Sana inanmak için bir sebebim yok artık benim. Git! Hayır ama lütfen. Ne yapacağım şimdi? Hayır, mağlup olmayı kabul etmiyorum. Denemek zorundayım. İmparatorumu ve ülkemi kurtaracağım. Mulan bunları tek başına durdurmaya kararlıymış. Atını almış ve şehre doğru yola çıkmış. Bu arada... Niye o çenge güveneyim ki? Yani o Mulan'a. Ama o benim ordumu kurtardı. Ve mükemmel kılıç kullandığını gösterdi. Ya doğru söylüyorsa ve imparator gerçekten tehlikedeyse, bunun olmasına izin veremem. Ben görevdeyken olmaz. Ordumu hemen şimdi şehre götüreceğim. Mulan, şehrini ve imparatoru bunlardan korumak için yoldaymış. İmparatorun ordusu da onun peşindeymiş. Mulan şehre girdiğinde bazı hılların çoktan kapılardan geçtiğini görmüş. Hayır. Yani Şanyu çoktan saraya girmiş demektir bu. İmparatorumuzu kurtarmak zorundayım. Mulan saraya doğru koşmuş. Ama imparatorun çoktan yakalandığını görmüş. Hayır! Şimdi ne yapacağım? Bir dakika, bir fikrim var. Ah! Güçlü Şanyu! Seni canlı gördüğüme çok sevindim. Ne? Ne demek istiyorsun? Hiç kimse bana zarar veremez. Genç ve güzeldi. Ben de ona bunu söyledim ama o sürekli güldü ve senin kendisine kıyasla bir hiç olduğunu ve aynı zamanda senin Dur. Kim o? Cheng. Cheng? Cheng de kim? İmparatorun ordusundaki asker. Senin askerlerini dağlardayken karlara gömen asker. Ya, o minik adam mı? Evet, evet. Dedi ki sen eğer ölmediysen sana meydan okuyacakmış ve seni kendi elleriyle öldürecekmiş. Ama senin hayatta olduğunu bilmiyor. Şu anda çatıda. İstersen peşimden gel ve ona önce sen saldır. Hmm, hoşuma gitti. Askerler! imparatorun kaçmasına izin vermeyin. Ben şu çengin ne kadar yetenekli olduğunu bir göreyim. Şanyu, Mulan'ın peşinden çatıya çıkmış. Mulan bir anda onu itmiş ve... ...giysisinin altından kılıcını çıkarmış. Eee. Ne? Nerede o Çenk? Ayrıca senin elinde niye kılıç var? Çenk! Yani askerlerini karlara gömen o asker... ...şu anda karşında duruyor Şanyu. Niye cüretle halkıma saldırırsın. Seni burada mağlup edeceğim. <gülüyor> Kadın bir asker mi? Niye? Kadın olduğum için korkuyor musun? Merak etme. Sana merhamet etmeyeceğim. Ah, bu ne ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! <Gülüyor> Şanyu mağlup olmuş. Mulan imparatoru kurtarmak için merdivenlerden inmiş. Ama gördüklerine şaşırmış. General Lişan. General Lişan ve ordusu imparatoru çoktan kurtarmış. Herkes Şanyu'nun artık öldüğünden haberdar olmuş. Bunlar tutuklanmış ve hapse atılmış. Halk bunlar karşısında kazanılan bu zaferden sonra danslar etmiş, tezahüratlar yapmış. Çin ülkesi cesur Savaş Fa Mulan'ı bağrına basmış. Mulan'a İmparatorluk Ordusu'nun cesaret kalkanı verilmiş. Mulan bu onuru kabul etmiş. İmparatora teşekkür etmiş ve ailesinin yanına dönmüş. Ah Mulan, sağ döndüğün için çok mutluyuz. <gülüyor> Bizi korkuttun. Affet beni baba. Hayır kızım. Sen bizi çok gururlandırdın. Ben de seninle gurur duyuyorum. Ne? Sen de kimsin? Ben bir koruyucu eşlerim. Kendilerini kalıtlayacak cesareti olanların her zaman yanında olurum. Sen cesaret gösterdin. Babana ve ülkene karşı saf sevgi gösterdin. Sen gerçek bir savaşçısın. Eğer kadınlar bir şeyi çok isterlerse her şeyi yapabileceklerini kanıtladın. Evet. Ben de bir kızım olduğu için gurur duyuyorum.